millet Ciar dersimizde Cahiliye döneminde müşrik Arapların tapınmış oldukları putların çeşitleriyle ilgili ve hangi maksatlarla bu putlara tapındıkları ile ilgili bilgiler vermişizdik. Bu dersimizde bu bilgilere devam edeceğiz ve ardından vakit kalırsa cahiliye döneminde Araplarda yaygın olan bir takım bidatler, aslı olmayan inançlar neler? Kur'an bu inançları nasıl dile getirmiş. Bunlarla ilgili inşallah bilgi vereceğiz. Değerli müminler, ilk önce geçen derste son 2 putun adını zikretmemiştik. Onları da zikrettikten sonra eee kitabımızda konuya devam edeceğiz. Ruba diye bir ev var. Yani Araplar Cahiliye döneminde sadece heykel şeklinde yapmış oldukları putlara değil aynı zamanda ev şeklinde bina edilmiş olan bir takım yerleri de mukaddes görmüşlerdir. Bunlardan bir tanesi Rula. Bir diğeri efendim Ri'am. Bir diğeri de Bedrul Ke'abat. Bu evlere aşırı değer vermişler, bunları mukaddes görmüşler. Bu evlere tapılmışlardı. Şimdi bunları kısaca anlatalım neydi bu evler? Riam ve huwa baytun li Hamir yasanah. Yemen'in başkenti Sana'da Hamir kabilesinin mukaddes gördüğü bir ev. يعظمونه ve yenharuna 'indehu bu evi çok yüceltiyorlar ve bu evin dibinde de kurban kesiyorlardı ve bu evin dibinde tukel ve tukallimuhush şeytan şeyatin 'inde fitnetihim veya 'inde li fitnetihim şeytanlar fitne olsun diye Bu evin dibinde onlar kurban keserken onlara bir takım vespeseler veriyorlardı. 3. ikinci ev adı Ruda. Wa huwa baytun ayden. Li bani Rabi'a ibn Ka'b bin Zeyd bin Mana bin Tamim. Adı geçen bu kabilenin mukaddes görmüş olduğu binalardan biri adı Ruda. وَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلَامُ هَدَمَهَا İslam gelince mukaddes görülen bu binaları yıktı. Yani insanlar orada bir takım şirkiyatlar yapıyorlardı, kurbanlar kesiyorlardı, adaklar adıyorlardı. O binaları mukaddes görüyorlardı. O binalar yıkıldı. İslam geldikten sonra yıkıldı. Evet. Bu binayla ilgili şairin bir tanesi diyor ki وَلَقَدْ شَدَتْتُ عَلَى رُضَاءَ شُدَّتَنْ وَتَرَقْتُهَا غَفْرًا بِقَاعٍ أَسْهَمَا diyor bu binayı yıkmakla görevli olan kişi bu şiir de söylemiş. Diyor rudayı öyle bir şiddetli şekilde sarstım ki onu bir boşluğa doğru yıkıp attım diyor. Ve bana bir şey yapamadı diyor çünkü. Eee bir şey yapmasından korkuyor. Yani bu binayı yıktıkları takdirde bu adamların çarpılacağı zannediliyor, korkuluyor. Ve herkes yıkamıyor, herkes gidemiyor, korkuyor. Bu şahıs eee el-mustavgif ibn Rabi'a bu kişi gidip bu bina yıkıyor öyle yıktım ki diyor parçalarını attım diyor eee uçurumdan aşağıya hiçbir şey olmadı diyor yani hiçbir şey olmadı 3 ikinci bina da ikinci bina da zulka'abat ve huwa baytun libikrin ve tagallaba ibni wa'in ve iyad ve kana bisinde sindat Sindad denen bir yerde bu ev efendim. Veail kabilesi, Bekir kabilesinin mukaddes gördüğü, tapındığı bir ev. Ve hiye menazilu li ayat asfel suwar el-Kufa. Bu da bize yakın Kufa, yani şu anda Kufa biliyorsunuz Irak toprakları içerisinde. Daha sonra İslam'ın gelince bu Kufa eee ulemanın yetiştiği bir yer olmuştur. İmam Hazem Ebu Hanife de bu bölgede yetişmiştir. Çok büyük alimler bu bölgede yetişmiştir, Kûfe'de. Ve fihi yaqulu A'mş ibn Kays bin Fa'labe. Bu da bir şair diyor ki bu ev için "Beyne'l-Hawrnaqi ve's-Sadi ve's-Sadiri ve Bariq ve'l-Beyt zil-Ka'abati min Sendadi" Yani bu Khvarnahk'ta bir sarayın ismi. Eee bu bölgede köşeli bir binaydı diyor. Onunla ilgili konuşuyor. Neyse bunlar bu şekilde eee bitirelim. Eee Arapların putlarla ilgili eee tapınmalarıyla ilgili, gayeleriyle ilgili konuşalım. Kitabımızda diyor ki اكثر ما يعمله العرب من اصنامهم ان احدهم اذا اراد السفر توجه الى صنمه араبر diyor bir yolculuk murat ettikleri zaman bunlardan biri hemen putuna yöneliyordu fe temassaha bihi putunu putuna elini sürüyordu okşuyordu thumma safara daha sonra bu şekilde yolculuğa çıkıyordu وإذا عاد من سفره أول ما يبدأ به يتمسح بصنمه ثم يدخل على أهله دا sonra yolculuktan döndüğü zaman da evine girmeden önce hiçbir şeye dokunmadan önce yine aynı puta gidiyor onu sıvazlıyor ona elini sürüyor eee ondan sonra ailesine kavuşuyor veya evine giriyordu şimdi bu şimdiye kadar anlatmış olduğumuz olaylarla ilgili ibretler var, bir takım sonuçlar var. Onlarla ilgili konuşacağız. Kitabımız konuşuyor zaten. Biz onları aktarmaya çalışıyoruz. İnne li hadhihi'l-maktu'a min es-sireti'l-atira <gülüyor> te'ayidu ve ibra. Eee yazarımız diyor ki siireyi Nebi'nin bu bölümüne kadar anlatmış olduğumuz yerinde birçok ibretler var. Anlamamız gereken önemli noktalar var. Nucizuha fi ma jeli şu şekilde bunları özetleyebiliriz diyor. 1. Beyanu menşe'i şirki fi'l-arab'il müsta'ribe. Bu bölüme kadar sonradan Araplaşmış olan kabilelerde şirkin nasıl ortaya çıktığını anlattık diyor. وهو نقلهم الحجاره من الحرم للتبرك بها والطواف işte bu putların ortaya çıkma hikayesi harem den e, mübarek olarak görmüş oldukları bir takım taşları alarak taşları gittikleri yerde bir yere koyup sanki haremmiş gibi yani Kabe'ymiş gibi etrafında tavaf etmeleriyle de başladı bu iş. Ebeden yani adam tabii hacılık var. Çünkü İslam İslam gelmeden önceki eee dinin adı İslam olmasa da Hanif dini olsa da İslam'la aynı Allah'tan gelen din. İnsanlar bunu bozuyorlar. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği dinin İslam dininden farkı yok. Millete İbrahim'e hanif. İbrahim'in dini, hanif dini. Eee bu hanif dinde Kabe'yi tavaf etmek zaten var. Ama insanlar daha sonra bunu değiştirmişler. Eee o zamanlar Kabe'yi tavafa gidenler döndüklerinde yanlarına Kabe'den bir takım taşlar almışlar. Çakıl taşları oralardan. Gittikleri yerlerde o taşları koyarak etrafında tavaf etmişler. Böyle de bir yanlışlık ortaya çıkmış. O taşlar mukaddes olmuş yani. O taşları mukaddes görmüşler. Saklamışlar. Eee bunu gören insanlar şimdi biz insanlar olarak şimdi görsel olarak diyoruz ki yani şu taş bir çakıl taşı oradan geldi. Etrafında tavaf ettikleri zaman çocuklar babalarını böyle gördükleri zaman zannediyorlar ki o taşla bir şey var. Zaman, bak yani şimdi babalar o taşı diye bu taş, bu taş diye ya işte yaşdı oradan getirdiler. Ama çocuklar o taşta bir çok büyük bir bereket, çok büyük bir rahmet, bir kutsiyet olduğunu düşünüyorlar. Daha sonra o taşı kutsuyorlar. Ve bu şekilde eee onun içerisinde bir ruh olduğunu, insanlara zarar ve kar verebileceğini düşünüyorlar. Putlar böyle ortaya çıkıyor. İyi niyetle ortaya çıkıyor yani. Kötü niyetle değil. İyi niyetle ortaya çıkıyor. bu i̇şte, Bu tür tür işlerin sonucu sonucu kötü olduğundan dolayı böyle işlere işlere kapı kapı aralamamak aralamamak lazım, lazım, lazım. diyor kitabımız. Bu tür işlere kapı aralamamak lazım, fırsat vermemek lazım Çünkü sonucu iyi değil. فلا ينقل شيء للتبرك بالتبرك به حتى اذ ha, diyor ki herhangi bir kutsamak maksadıyla bir yerden bir yere bir taş herhangi bir şey taşınmaz götürülmez diyor böyle bir şey olmaz şimdi günümüzde toprak toprak alıyorlar eğer yani, kutsansadan aynı şey bir yerden toprak alıyor getiriyor o mesela o toprağa ne yapıyor yemeğine katıyor yemeğe toprak toprağı yeme felanca kabrin üzerinden toprak aldığı yemeğine kattı hasta iyileştiriyor mesela. Ya bunlar mı yanlış? Yani hıh. Bunlar buna benzer. Yanlış şeyler. Bir dakika söyle, ruhafe şeyler. Dinimizde olmayan şeyler. Evet. Diyor ki hatta inne Umara radıyallahu anhu keta şecrete biat-ı Ridvan. mahafete en tu'bede bi mururiz zama't. Fe men radiyallahu anhu. 2. halife. Peygamberimizin beyatında bulunan kişilerin gölgelendiği bir ağaç vardı. Ağaç. Onun dibinde oturdular. Peygamberimize biat ettiler sahabe. Medine'den gelenler. İslam'a gelenler. Gördü ki insanlar gidiyorlar bu ağacın altına oturuyorlar, etrafında dönüyorlar bir şeyler bir şeyler tohaf işler, ağacı kusturuyorlar. Ömer radıyallahu anh bu işi duyunca, ya ağaç diyoruz siz bu ağacı niye kusturuyorsunuz? Tam altında bir peygamberimiz oturmuştur altında. Doğru. İlk Müslümanlardan 10 kişi geldi orada Peygamberimizle sözleştiler, İslam'a girdiler. Doğrudur. Yalnız bu ağacı kutsamanız doğru değil. Burada olduysa bu olay. Bu ağacı kutsamanız doğru değil. Bu ağaç için, bu ağacı ziyaret için ta uzaklardan yolunuz etmeniz, ağacı kutsamanız doğru değil diyor ve o ağacı ne yapıyor? Ömer radıyallahu anhu kestiriyor. Ömer radıyallahu anhu ileride daha büyük fitne olacak diyor. Şimdiden diyor bu insanlar bu aciz yart etmeye başladılar. İleride belki de bunun tavaf edecekler şu olacak, bu olacak. Ben bu evet. acı kestireyim diyor. Bey'at-ı <gülüyor> Rıdvan. Bu beyatın bir yapıldığı acı o acıyı kestiriyor. Tehlike olmasın diye. Yani bir fitneye sebep olmasın. İnsanlar akidediği yönden sapıtmasınlar diye. böyle bir şey yapıyor Ömer radıyallahu anhu Evet ancak yazarımız diyor ki peygamberimizden kalan kılıç silah veya sakalından bir tüy bunlarda herhangi bir beis yoktur diyor. Yani bunlar bunlarda herhangi bir beis yoktur. Saklanabilir, görülebilir. bunlarda herhangi bir basis yoktur. Ama tabii ki aynı itikadı savunup peygamberimizin saçı diyor diye seveceğiz onu. Ama o saçtan bir şey beklemek olmaz. Bir bu saç bana fayda verir veya zarar verir şeklinde bir duygu olmayacak. Peygamberimizden bir parçadır. Ha istersen de öpersin. Yani o o şekilde. Yani kötü bir eee atakı da olmayacak. Evet. ikinci dikkat edilmesi gereken konu Ba't Amr ibn al-Hiyya ve ta'zimi ve güluh fi fihi. O, putları nakle cesaret eden ve onlara ibadet etmelerini emreden kişidir. Diyor ki Araplara ilk putu getiren, Şam'dan getiren kişi Amr ibn al-Hiyya. Amr ibn al-Hiyya bilir bir insan, bilgili bir insan. Sözü dinlenen bir insan, ileri gelen bir insan. Toplumda sözü dinlenen, ileri gelen insanlara diyor, aşırı derecede kutsaliyet vermeyin. Verirseniz, yani ona tam böyle ölü gibi teslim olursanız, icabında yanlış bir şey yapar, yanlışa sizi sürükler diyor. Amr-ı Luhayya'ya aşırı derecede Araplar teslim olduğu için oda putları getirdi. Onlar da bunları mukaddes gördü. gördü Onlara da taptılar putlara. Yani eee bu şekilde ortaya çıktı. O yüzden yazarımız diyor ki kim olursa olsun hoca olsun, müftü olsun, yani din adamları reisi olsun fark etmez. Veya şeyh olsun fark etmez. Söylediği her sözü Kur'an'a eee çaptırarak dinleyeceğiz. Yani ne diyor? Kur'an'da ne diyor? O ne diyor? Dediği laf Kur'an'a uygun mu? Elhamdülillah, öp başının üstüne koy. Dediği laf peygamberimizin sünnetine uygun mu? Sözlerine uygun mu? Hadislerine uygun mu? Uygun. Öp başının üstüne koy. Ama mutlaka bir tahlil yap. Mutlaka bir tahlil yap. Mutlaka Kur'an, Kur'anla tahlil yap. Sünnetle tahlil yap. Sorgulama ayıp bir şey değil. Hocam sen bunu dedin ama neye dayanarak söyledin? Kur'an'dan var mı bir delilin? Peygamberimizin sünneti var mı maşallah? Bugünümüze <gülüyor> kadar geldi. Peygamberimizin sünnetinden bir delilin var mı hocam sevgili hocam? de. Soracaksın. O da diyecek ki: "Evet var. Şu ayet buna delil. Şu hadis buna delil. Bu ayet bunu destekliyor. Şu hadis bunu destekliyor." Öp başının üstüne koy. Tamam. Ama derse ki Kur'an'da da yok ama sünnette de yok. Ben bunu böyle bir eğimser olarak söyledim. Ha o zaman sen çekimser davran. Çekimser davran. Yani şimdi bak hani öyle olaylar oluyor ki eee aşırı teslimiyet olduğu için yanlıştan dönülemiyor işte. Yanlıştan dönülemiyor. Yanlıştan dönülebilmesi için elbette alimlerimizi hocalarımızı seveceğiz, takdir edeceğiz ama onlara ölü teslimiyeti içerisinde olmayacağız. Sözlerini sorgulayacağız. Neye dayandığını soracağız. Bizim hakkımız bu ya. Sizin hakkınız, bizim hakkımız. Neye dayanıyorsunuz hocam? Hangi ayete dayandın? Hangi hadise dayandın? Yoksa sen kafanda. Çünkü insan acizdir. İnsan Yemin de edebilir. Vallahi billahi ben sizin için hayır murat ettim. Ben bu sözü söylerken sizin için hayır murat ettim. İyilik olsun diye söyledim diyebilir. Niyeti de çok çok temizdir, pamaktır. Güzel bir niyetle söylemiştir. Ama bazen güzel niyetle kaç yapacağım diye göz çıkartılıyor. Bu olmuyor. Bu sorgulamak lazım. Evet. Eee Üçüncü nokta عِبَادَةُ الْعَرَبُ لِآلِهَةِ قَوْمِ نُوحَ بَعْدَ مُرُورِ الْقُرُونِ طَوِيلًا أَمْرٌ عُجَبٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا عَجَبَ مَعَ الْخُبْثِ الشَّيَاطِينِ نُوهَ الْاَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمِنْ ilk putlara onlar taptılar çünkü Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh Aleyhisselam'ın kavminin, kavminin putlara tapması acayip gibi görünebilir, tuhaf görünebilir. Ama şeytanın kurduğu tuzaklar düşünülürse bunda bir acayiplik yok. Şeytan çünkü kötüyü düzlüyor, güzel gösteriyor. Ve mekerihim bi bani Adem li igvaihim ve ihlakihim. Adem oğlunun helakı için, sapıtması için şeytanın kurduğu tuzaklar düşünülürse bunda bir acayiplik yoktur. İnnehum kanu zeyyenu liqawmi Nuh ibadetahum fa abaduuhum ve zeyyenu kedhalike lil Arab ibadetahum fa abaduuhum. Şeytanlar Nuh'un kavmine putlara tapmayı güzel gösterdi onlar taptılar. Araplara da güzel gösterdi Araplar da taptılar. Ve la acabe fe innena fi diyari'l Kur'an ve'l İslam. و وزين الشيطان لاخوان لنا عباده يعوق اعباده يعوق ونصر اذ كان لاهل قريه صغيره تلانا احدهما يسمونه يعوق والثاني نصر şimdi yazarımız diyor ki evet geçmişte bunlar olmuştur İslam beldesinde İslam ülkelerinde Müslümanlar içerisinde de şeytanın hileleri bitmiş değildir şeytan hala bütün gayretiyle İslam ümmetini hak yoldan saptırmak için gayret ediyor bu babtan bakıldığında İslam ümmeti içerisinde de şeytanın bu oyunlarına, hilelerine kananlar var nasıl ki önceden Yaub, Nesra gibi kabile putları vardı, günümüzde de bir takım şeyler oluyor, bitiriyorum ezan bitiyor herhalde وكانوا اذا قطع المطر عنهم وقحطوا خرجوا اليهما وقدموا لهما شيئا قربانا واستغاثوا بهما فاذا امطروا بقدر الله قالوا مطرنا باغاثتنا باستغاث, بإستغاث... باستغاثتنا يعوق ونسر بو يعوق ونسر adlı putlara tapan o kadim şöyle yapıyorlardı bir kıtlık olduğunda yağmur yağmadığında gidiyorlardı eee bu putlara yalvarıyorlardı. Oluyordu ki Allah takdir ediyor o gün de yağmur yağıyordu ve diyorlardı ki işte bu putların sayesinde bu yağmur yağdı diyorlardı ve bu şekilde eee sapıtıyorlardı. O gün yağmurun yağması değerli müminler Allah'ın da bir imtihanı olabilir. O yüzden eee şaşmayalım yani. Falan yere gittik de falanca bize yağmur yağdır dedik de yağmur yağdı. Olabilir Allah imtan etmek için bunu yapabilir. Yağmur indiren Allah'tır, o değil. O put değildir. Bunu bilmek lazım. Böyle şeyler olursa şaşmayalım yani. Bunlar bir imtihandır. Allahu Teala bizi imtihan etmektedir. Allah cümlemizi hak yola sevk etsin. Batıldan, hurafeden, bidattan uzak eylesin. Tertemiz bir yürekle, kalp ile, sağlam, selim bir iman ile huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Her türlü tehlikelerden, afetlerden, sıkıntılardan, belalardan emin eylesin. rabbil El-Fatiha.